FM ef FM ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef Değerli dinleyenler sahtekarların, kaçakçıların, vurguncuların, hırsızların, düzenbazların, kumarbazların, davlumbazların ve dahi asitbazların korkulu rüyası haline gelen Uğur Düzdar ve Aran ekibi bu sefer akıllara durgunluk veren bir ihbar alır. İhbara göre astroloji ve falcı uzmanı olduğunu söyleyen bir adam, saf vatandaşlara para karşılığında gayiptan yani gelecekten haber vermektedir. İnancı ve prensipleri gereği fal bakanlara, baktıranlara ve gayiptan haber verenlere son derece kıl olan Uğur Düzdar ve Aran ekibi... Toparlanır ve olay yerine baskına gider Tanınmamak için vatandaş kılığına da giren Uğur Düzdar Güya geleceğinden yani gayiptan haber almak üzere Sahte astrolog ve falcının mekanında sırada beklemektedir Bu arada sahtekar astrolog ve falcı Saf bir vatandaşa gayiptan yani gelecekten akıllara durgunluk veren haberler vermektedir ya merhaba kardeşim ya benim ha böyle geleceğinle ilgili neler körüyorsun yani? Bana bir dede <gülüyor> Kendi geleceğinle ilgili mi yoksa genel mi? Yani e, anlamadım. Genel derken yani nasıl... Genel! E, e, <gülüyor> yani. yani magazinsel, siyasal ülkeler dünya <gülüyor> He anladım. O, o zaman ha böyle kenel alayım ha böyle olsun yani. <gülüyor> Tabiii. Oh. Evet, evet. Oy, Ne oluyor ya? Aşkı memnuniyetsiz Adnan Bey, Bihter'in kendisini Behlül'le aldattığını öğreniyor. Oy. Deme ya! De... Yaa! Au! Ya! Oy, oy, oy, ya. E sonra ne oluyor? Vadisi'nde! Memati, Polat Alemdar'ı öldürüp Büyük İskender'le internet kafe işine girecek. Au! <gülüyor> Abo! Ula demiyorsun ya! E, ya. e peki! Ha böyle penlen ilkeli neler oluyor yani ne olacak? Doğal Ne yapacağım ne <gülüyor> yapacağım? Hmm, evet Annenin kızlık soyadını kağıda yaz, sonra da kağıda yut bakalım şimdi. annemin kızlık soyadını kağıda yazacağım. Kağıda yaz, yazacağım. sonra da kağıda yut! Yutacağım. Evet. Allah, ne biçim mi? Allah Allah. Aha! Yazdım ama bunu yutayım bakalım. Oha! O küçük bir tane yut! Ha, attım ağzıma. Yazdım onu, yuttum onu. Evet. Eh. Üç vakte kadar yüklü bir para gelecek Dört vakte kadar da evleniyorsunuz Ne dedin? Evleniyorsunuz dedim evleneyim miyim? ama ben evliyim daha ne evleniyorum Yani ev alacaksın para gelecek ya. Ha, ya Sahi mi dedin? Ne demek sahi mi dedin? Sen kova burcu değil misin? Yo terazi burcuyum ben Ha işte bak gördün mü? Mars bu ara Jüpiter'in yörüngesine girdiğinden, terazi burcu kovaya dönmüş. Allah Allah ya... Ya... ya Allah Allah ya, ya bir de bir şey daha soracağım. zor Ya bu benim oğlan bu sene ÖSS'yi kazanacak mı, kazanamayacak mı? Bir de ona baksanız. <gülüyor> bakayım, bakayım, bak on, bakayım. Oooo! Ne oluyor ya? Oğlan. Maalesef kazanamıyor. Ya, ya ne demek kazanamıyor ya? ya? Kurban olayım ha bir şeyler yapsanız da. Yani. Pek tarzım değil ama bir beş bin lira kadar verirseniz kazanabilir sanıyorum. Benim oğlanam biraz yok. Bana salak. Ha öyle mi? Vereyim vereyim al buyurun buyurun. Ver bakalım. Ver bakalım evet evet. Bakayım şimdi bakayım. Ne oluyor ya? Evet görüyorum. Ne görüyorsun? Görüyorum. Senin oğlan ÖSS'yi kazanıyor. Demiyorsun. Ya bakayım bakayım bakayım. O... Tam 85 neti var ve doktor olacak. <gülüyor> bak bak bak bak bak. Elindekini görüyor musun? Elindeki ne? Nerede? Hani Elindeki ne? Elindeki. Ne duru? İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı mı? <gülüyor> <İngiliz anahtarı gülüyor> evet. Ya Allah Allah ya. Atsam ben niye göremiyorum? Bakıyorum bakıyorum göremiyorum abi böyle. Bak... Herkes görürse o zaman bize ne gerek var? Biz ne iş yapacağız? <gülüyor> Aha doğru dedin ya ya ben körsem sana niye geleyim? <gülüyor> sağ olasın ya valla sağ olasın ya. Hah yürü git sıradaki gelsin. <gülüyor> İyi günler sıradaki benim. <gülüyor> gelecek yıl 3 aya kadar kriz çıkacak. Erken seçim olacak. Kamergenç Genç Başbakan olacak. Yılmaz Vural Fenerbahçe'nin başına gelecek. <gülüyor> Ama daha ne istediğimi söylemedim. Bunları önden garnitür niyetini ortaya yapıyoruz. Ana menü sonra. Vay be lokanta gibi desene! HEEEET! Şu suyun içine saç telinizi atın, İçin, suyu içerken Düriyem'in güğümleri Kalayda türküsünü söyleyin. Niye? Ne demek niye? Geleceğini okumam için lazım. Vuuu! Ancak böyle okuyabiliyorum. E tamam. Hadi bakalım öyle. başla! E yemin güğümleri kalaylı, aa kalaylı, e, fi, e, fistan giymiş etekleri alaylı, eee, alaylı, kes artık kes tamam kes. İğrenç. E, e, sana üç vakte kadar yol, beş vakte kadardan namaz görünüyor. Beş vakte kadar namaz? Evet su öyle diyor. Su öyle diyor ha? Evet. Su öyle mi diyor ha? Timşek'i burada basın Seni saatte seni ee... Gayipten haber verip vatandaşın parasını <gülüyor> alıyor musun? Hakkında <gülüyor> ihbar var. Ya. Saat seni e, Ne, ne gayipten haber vermesi ya? Ben gayipten değil kayıptan haber veriyorum. Yani kaybolanlardan anlamında. <gülüyor> bak, e, bak hat 3 e, yaşlarında erkek çocuğu kaybolmuştur. Bulanların annesine getirmesi rica <gülüyor> olunur. Kes lan kes. Az önce bana söyledin. Az önce kendi bana söyledin. Yok 5 dakika kadar namaz gözünüyor diye. Evet dinleyenler yüzsüzlüğün bu kadarı. Az önce gayipten haber veren adam şimdi de kayıptan haber veriyorum numarası yapıyor. E, süsü veriyor. Olacak şey değil. Utanmıyor musun lan milleti kandırmaya? Ha? Evet utanıyorum. Utanıyorum. Utanıyorum ama yılbaşı gelince bu işlere ilgi artıyor. Kardeşim ne yapayım? O yüzden bir şey yaptım <gülüyor> ben. <gülüyor> Söz bir daha yapacağım abi ya. Seni gidi saatteker seni. Evet dinleyiciler. Arena olarak sahtekarların korkulu rüyası olmaya devam edeceğiz. Bu sahtekarı da teslim edeceğiz. <gülüyor> ee, görüşeceğiz. <Gülüyor> Dürkiye radyolar, radyolar, radyolar Perişan Efeğm Perişan Efeğm şimdilik kadar Perişan Efeğm Ergin çimzi atlarda yalnızca ya dünya radyolarda Yazan Ben Umar Pekin oynayanlar Ben Umar Pekin Mustafa Sarıtaş Teknik Yapım Ben Umar Pekin Aha <gülüyor> dinleyin dinleyicin lan <gülüyor>